Sudan gelen. Suya doğanın, bilimin, sanatın, edebiyatın içinden bak bak. Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan. Merhaba, sudan gelene hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ee, bugün çeşmelerden bahsedeceğiz biraz. Çok değil bundan sadece 20-25 sene önce içlerinden su akan böyle sokak çeşmelerimiz vardı mahallelerimizde. Parası olmayan insanlar da bu sulardan içebiliyordu. Hayvanlar bu çeşmelerden ihtiyacını gideriyordu. İnsanlar çeşme başlarında karşılaşıp sohbet ediyordu. Bu çeşmelerin suyu içilebiliyordu ve bir damlası bile heba edilmezdi. Sonra bir şeyler oldu. Çeşmelerin suyu kurudu, kuşların sese çıkmaz oldu. Ağaçlar kesildi, yer, gök, beton ya da asfalt oldu. Çeşmelerin muslukları söküldü, üstleri çizildi, taşları çıkarıldı, üstlerine yazılar yazıldı, kırılıp döküldü. Bazı çeşmeler üst üste dökülen asfalttan, döşeme taşlarından, yeri vellerine kadar toprağa gömüldü. Çeşmelerin suyu çevrildi, pet şişeleri hapsedildi, parayı veren suyu aldı, alamayan susuz kaldı. İşte bugün İstanbul'un sokak çeşmelerinden bahsedeceğiz. Günümüzde sadece tarihi öneme sahip olan çeşmelerden bazıları sağ kalmış durumda. O sağ kalan çeşmelerden üçünün hikayesini belki dördü de olabilir değil mi? Evet. Dördün hikayesini konuşacağız bugün. Stüdyomuzda çok değerli bir araştırmacı hocamız var, Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Muzaffer Özgüleş bizlerle hoş geldin Muzaffer. Hoş bulduk. Evet şimdi e, senelerdir Açık Radyo dinlediğini söyledin. Evet. E, bugün de burada işte konuk oldun ilk kez benim programımda oldu. Çok mutluyum yüzden Ben de çok mutluyum. <gülüyor> şimdi Muzaffer Hocayla biz nasıl tanıştık? 18 Kasım 2017 tarihinde Salt Galata bünyesinde düzenlenen Gülnüs Sultan Çeşmelere turu vardı. Hı hı. Sen onu düzenliyordun. Bu turda günümüzde Karaköy Hırdavatçılar Çarşısı olarak bilinen... ...o alanın tarihini anlatmıştım ama... ...çeşmeler üzerinden ve bu çeşmelerinde... E, ...ne denir... ...yaptıran kişi Gülnüs Emetullah Sultan... Hı hı. ...bunun üzerinden anlatmıştım... Hı hı. ...bugün biraz onlardan bahsedeceğiz... ...çok hı hı. önemli bilgiler... ...o şeyi hala böyle unutamıyorum... ...çok güzel bir gezi olmuştu ama... ...ona geçmeden önce Muzaffer... ...sen şimdi bildiğim kadarıyla... ...Ottu Elektrik... E, ...Elektronik Mühendisliği mezunusun... ...nasıl oldu da mimarlık tarihi konusunda... ...çalışmaya başladı... ...nereden geldin buralara onu merak ediyorum... ...evet... Bana çok çönerilen bir soru bu. Hı -hı. Çok da aslında yerinde bulduğum bir soru. Belki başkaları da alan değiştirmek istiyor olabilir diyerek biraz anlatmak isterim. Lütfen. Evet, otomotiv elektrik elektronik mühendisi mezunuyum ve 3 sene kadar da mühendis olarak, 3-4 sene kadar da mühendis olarak çalıştım. Hı -hı. Fakat işimden keyif alamaz hale geldiğimde. İşte bir kübük içinde bütün gün, işte akşam 6'ya kadar vaktini satıp <gülüyor> geriye sana çok az zaman kaldığında oluşan tatminsizlik beni bir arayışa yöneltti. Ve neyi yapmayı seviyorum, neden zevk alıyorum diye baktığımda aslında öteden beri içimde bir mimarlık tarihi sevgisi vardı. Ne güzel. Yani çocukluktan beri sarı tebel eder şimdi gerçi onlar kahverengi tabelalara dönüştü ama <gülüyor> e, işte tarihi yapılar antik kentler hep ilgimi çekmişti ve e, ve işte tam da o yıllarda yine e, o bir disiplinler arası e, bölümde master yaparken bilim ve teknoloji politikası çalışmaları e, İstanbul'a bir e, gezmeye gelmiştim ve o gezide e, gördüğüm yapılar beni her zamankinden daha farklı etkilemişti ve e, yine o Master programında disiplinler arası olmasını verdiği bir avantajla mimarlık tarihinden dersler almaya başladım. Ardından Jale Erzen hocayla Mimar Sinan'ın sanatında inovasyon diye ha. çevirebileceğim bir çalışma yaptık. Ve onun ardından da gemileri yakıp Ankara'yı geride bırakıp mühendisliği, ee, geride bırakıp Geride bırakmak çok zor değil ama İstanbul ah, evet. İstanbul'a geldim ve İstanbul'da da İTÜ'de hı. mimarlık tarihi doktorasına açtım Ve ondan sonrası da geldi Yani evet. kendimi tamamen mimarlık tarihine e, yönelttim Ama bir taraftan da çocuk yazarlığı çalışmalarım da var hı hı, Çocuk kitabım var bir tane değil mi? Hı hı. Birden fazla mı var yoksa ben bir tane diyebiliyorum bir, bir tane ama var Ama şey e, hikayelerinde var Evet yani bir derginin ismini söyleyebilirsen belki evet, de dinleyicilerimiz... E, Kumbara ve Mini Kumbara dergilerinde hı hı. yazıyorum. 9 ee, senelik bir geçmişi var onun da aslında. Ee, ve yakın zamanda o da dijitale geçti. Hı. Hı, çok güzel. Kumbara dergisi artık herkes ulaşabiliyor yazılara. Ee, hı hı. Ve onun da bir e, e, katkısı olduğunu düşünüyorum e, bana. Hı hı, çok güzel. Peki şimdi e, istersen kitaptan başlayalım. Böyle <Gülüyor> İngilizce olduğu için kitap İngilizce okuyacağım ismini. The Women Who Built Ottoman World, Female Patronage and the Architectural Legacy of Gülnüş Sultan adlı kitabın yazarısın. Evet. 2017'de çıktı galiba <Gülüyor> bu kitap. Ee, zaten seninle tanıştığımız gezide de anlattığın çeşmeler bu kitapta yer alıyor. Hırdavatçılar Çarşısı'ndaki çeşmeler ve ne amaçlarla yaptır, yaptırıldı bunlar biraz istersen onlardan bahsedelim. Hı -hı. Aslında çok enteresan bir hikayesi var e, işin. E, günlük Sultan e, 17. yüzyıl sonlarında e, Valide Sultan oluyor ve 18. yüzyılın başında ölene kadar da Valide Sultan olarak devam ediyor. Ee, 1696 yılında o zamanlar Galata'nın e, en büyük kilisesi ve manastırı olan San Francesco e, kilisesi e, Galata'da hmm. çıkan büyük bir yangında tahrip oluyor ve o yangının ardından e, aynı yıllarda Osmanlı İmparatorluğu da e, Katolik ülkeleriyle e, işte bu Viyana kuşatması sonrasında savaş içinde olduğundan o yangından sonra Kilisenin yeniden yapımına izin verilmiyor ve tamam. e, arazisine... Rövanşını alıyor yani Osmanlı İmparatoru. Evet, tam anlamıyla bir rövanş alınıyor. Evet. E, işte sıcak e, çalışmanın gerisinde bir soğuk savaş şeklinde bir rövanş alınıyor. E, ve kilisenin arazisine Günlü Sultan camisini yaptırıyor. Galata Hı. Yeni Cami. Bugün nerede bu cami diye sorarsanız e, yok. Çünkü e, pek de bilinmeyen bir cami. E, yerinde şu an Galata Hırdavaçlar Çarşısı var dediğim gibi. Hı -hı. E, ve ondan geriye de e, sadece bu çeşmeler kalmış. Hı -hı. İki kapısında yer alan e, bu çeşmeler kalmış. Yani bu, bu çeşmeler caminin parçası olarak yapılmış. Evet, evet. İki, iki çeşme. Hı -hı. E, İkincisi daha sonradan yapılmış ama özellikle ilki e, camiyle birlikte yapılan bir çeşme. Hı -hı. Ve e, camiyle birlikte Galata'ya ilk defa birisi ilgi göstermiş yani bir devletli ilgi göstermiş hmm. ve e, su sağlamış ve o sağlanan suyun bir sonucu aslında çeşme yani hmm. yeni yapılan su yollarının bir sonucu. Ya, tabii çeşme deyince biz e, sanki böyle hani oradan böyle mucizevi bir şekilde su çıkıyor diye düşünüyoruz. Ama arkasında hmm. çok büyük bir çalışma ve e, hani büyük bir şey var yani. Hmm. Aynı zamanda para da dökülüyor bu işe. Su taşınıyor kaynağından ta oralara kadar taşınıyor. Tabii, evet. tabii. Ee, Hem de büyük bir para dökülüyor. Ee, evet. İşte bu e, araştırmam sırasında e, Osmanlı arşivlerinden bulduğum belgelerden yapım masraflarını da e, öğrendim. Hmm. Ve... E, Neredeyse caminin yapım masrafına eşit bir meblağ e, su yolu için harcanıyor. Yani aslında cami kadar e, büyük bir hayır işi gibi de bakılabilir. Ama evet. halk gözünde bence çok daha büyük bir hayır Tabii. işi çünkü suyu sağlıyor. Evet. İşte önemli olan o su yollarının yapılması e, ve camiyle birlikte yapılan ilk su yolundan biraz tatlı biraz acı biraz buruk bir tadı olan bir su geliyor ve günümüz sultan da bu işin peşini bırakmıyor çünkü kendisine ulaşan bazı e, şikayetler var. E, suyu halk, beğenmiyorlar yani. E, halk <gülüyor> acı bulduğu için içemiyor suyu rahatlıkla e, ve o da yeni bir su yolu yapılması için e, çalışmalar başlatıyor ve bu yeni su yolları yine yapımı e, onun da bir 3-5 seneye yayılıyor aslında. Ee, yeni su yolları yapıldıktan sonra ikinci bir çeşme caminin yanına ve bir başka çeşmede e, bugün onun da aslında adı tam olarak bilinmiyordu. Yani yakın bir zamana kadar bu hmm. e, çalışma bana kadar ben bilinmiyordu ama e, Cudi Dil Valide Sultan Camisi geçiyordu. Hmm. Aslında o da yine Günlük Sultan'ın e, yaptırdığı su yollarının e, biraz... Beklenenden fazla su sağlaması sonucunda inşa edilen bir çeşme. emekkemez Yemez Mahallesi'nde e, işte o gezide senin de fotoğrafını çektiğin e, etrafı inşaat ha. halinde olan. Evet. Böyle tek başına evet. bir köşe başında kalmış bir çeşme. Ha, o köşedekini diyorsun değil mi? Evet. O sonradan eklenen üçüncüsü yani. Evet Hı -hı. aslında o ikinci sıralama ha, ikinci, açısından ikinci. Pardon, pardon evet. E, Caminin olmayan caminin yanındaki üçüncü çeşme ise... E, ...üçüncü sırada, 1706 tarihinde yapılan. Evet, evet. çok güzel. Yani şimdi hiç uzamıyorum böyle hani... ...sen bir de bir yandan da tabii bu şeylere çeşmeleri yaptıran... ...insanla ilgili de konuşmuştun, Gülnüz Sultan'la ilgili. Hı -hı. İnanılmaz bir hikayesi var, istersen birazcık da ondan bahsedelim... ...ondan sonra bir ara verelim Hı -hı. şarkıyla. Tamam, ee, Gülnüz Sultan Osmanlı'daki birçok kadın sultan gibi... E, aslında Hristiyan kökenli ve e, Girit'in Resmo kentinde dünyaya gelmiş. Ben oraya Hatta... gittim. <gülüyor> Biliyorum orayı. İki üç kez gittiğim bir yer. Evet çok, çok güzel bir yerden bir yer. evet. gitmiştim. E, Günün üçünün izinde. E, Resmo'dan e, çocuk yaşta tabii e, cari olarak bir köle olarak getiriliyor ve e, Topkapı Sarı'yına, hareme hediye ediliyor ve işte Girit'te başlayan yaşamı İstanbul'a gelmesinden sonra büyük oranda değişiyor. İlk başta dördüncü Mehmet'in Hasekisi oluyor. Ha. Ona işte ilk olarak ikinci Mustafa'yı daha sonra da üçüncü Ahmet'i iki o erkek çocuğu işte dünyaya getirdikten sonra yerini bayağı sağlamlaştırıyor haremde ve ileride de valide sultan, sultan oluyor. oluyor evet. Ve aslında iki tane padişahın validesi olan ee, bir Kösem Sultan vardır bir de günüş Sultan vardır Ama günüş o kadar bilinmez Evet Gülüş'ü vallahi çeşmeleri de biliyoruz Ve iyi ki de yaptırmış yani muhteşem çeşmeler Şimdi bu çeşmelerden bahsetmeye devam edeceğiz Ama istersen Hı -hı. bir şarkıyla ara verelim Ondan sonra devam edelim Tamam Evet şimdi Rosario Flores'den dinliyoruz Aguaysal Aguaysal <Gülüşmeler> Yo quería ser la flor que acaricia tu pelo Mucho quería pero más pudo el miedo Hoy no hay golpe de timón que desate el enredo Agua y sal. la mejor manera de Gelende konumuz konuğumuz Muzaffer Özgüleş, Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi doktor öğretim üyesi. İyi ki geldin Muzaffer. Valla o kadar güzel ki ben bu konuları konuşurken çok büyük heyecan duyuyorum. Şimdi e, Hırdavatçılar Çarşısı'nın oradaki üç tane çeşmeden biraz bahsettik. Hı hı. E, bunları işte Gülnüz Sultan yaptı e, dedik. E, yani daha doğrusu yaptı derken bunlara finansman sağlıyor. Hı hı. Ee, ama birazcık da işin şey boyutu var yani sadece Gülnüz Sultan'dan bahsetmeyelim de sadece bu üç çeşmeden değil aslında Osmanlı'da su nasıl kullanıldı? Yani bir yerin kimliğini değiştirmeden tut da işte e, bir yerde tahakküm kurmaya kadar belki birazcık ondan da bahsedebiliriz genel olarak. Evet ee, yine Galata örneği üzerinden gidelim istersen. Tamam. Çünkü e, bu dönüşüm. İşte kilisenin camiye çevrilmesi diye anlattığım dönüşüm aslında demografik yapının da dönüşümünü beraberinde getiriyor. Yani işte kilise camiyle yer değiştiriyor ama onun çevresindeki sokaklar, mahalleler de aslında Müslüman mahalleleri olmaya başlıyor yavaş yavaş. Birden değil, yavaş yavaş. Ama bunun mümkün olmasını sağlayan da aslında oraya suyun sağlanması. Evet. Yani o zamana kadar Galataya e, su gelmemiş belki de e, çok da e, önemsenmediği için gelmemiş. Yani hı hı. gayrimüslimler vardı gelmemiş diye bu bir, benim varsayımım. Ama e, Gülnuş Sultan'ın camisiyle birlikte oraya e, peş peşe iki tane su yapı, su yolu yapılıyor e, ve ardından aslında Galata'nın e, imarı da. ...artıyor... ...ve hmm. 1732'de... Mahmud, ...1. Mahmut'un yaptırdığı... ...yeni su yolları... ...Taksim su yolları, meşhur su yolları... ...ve bugün işte Galata çevresinde... ...Beyoğlu'nda birçok 1732 tarihte... ...çeşme vardır, bu su yollarının... Hmm. ...işte... ...su yolu olunca çeşme yapmak tabii ki de... Yani evet. ...son aşaması için... Evet. E, ...ve işte bu... ...Galata'nın popülerleşmesi... ...Pera'nın daha da kalabalıklaşması... Belki de bu yeni su yollarına çok evet. şey borçlu. Evet, aynen öyle. Ee, suyu... E, yani bugün bir suyu Mars'ta arıyoruz. Evet. Ee, hani başka bir şey aramıyoruz ama öncelikle su arıyoruz. Evet. Ee, ve En önemli işte, şey o yani. bir yerde hayat evet, kurabilmek için. Öyle. Hani bugün işte parasını verip hani pet şişeyle aldığımız şey... Hani gözümüze çok basit görünebilir ama... E, ...dediğim gibi ve programında adı olduğu gibi... yani ...sudan geliyoruz ve işte her şeyin temelinde... ...o var. Ee, Osmanlı da... ...bunun farkındaydı. Bizans da bunun farkındaydı. Ee, bir şehre ...şehir yapan sadece oradaki yapılar değil... E, ...orada yaşayan insanlara... ...ulaştırılacak su. Evet. Ve bunu da düşünmek ilk başta... E, işte Osmanlı padişahlarının... E, ...ileri gelenlerinin... ...işi ama onun dışında da... E, ...başkaları da bunu düşünmüş ve bundan da... ...pay çıkarmış. Çünkü su alınıp satılan bir şey aynı hmm. zamanda Osmanlı'da yani hem hmm. sokakta sakalar da alınıp satılan i̇çme bir suyu. şey içme suyu evet ha i̇çme suyu şeklinde ama onun dışında e, su getiren birisi o su yollarından e, suyu işte bir masura iki masura ...kadar satatabiliyor, başkalarına da... ...satatabiliyor. Bunlar ölçüm birimleri. Ölçüm Su birimleri, ihtiyar, evet. Evet. evet. Evet, çok güzel. Yani aslında... ...bunun üzerine bence bir programlar yapmalıyız... ...kesinlikle seninle. Sadece bunun üzerinden... ...çeşmeler değil de. Hı -hı. Ee, bir de başka bir... ...hani konuşmak istediğim başka bir şey daha var... ...seninle. Tarihi sokak çeşmelerimizin... ...haline bakıyorum. Hatta işte... ...Açık Radyo'nun hemen girişinde de... ...bir tane var. Hı -hı. Sen onunla da... ...ilgili belki bilgi sahibisin bilemiyorum ama... Hani önü kapatılmış işte programın başında söylediğim gibi yani harap tap haldeler. Görünenler bunlar ki bir sürüsü zaten hani yok oldu. Neden biz bu kültürel mirası koruyamıyoruz? Hani sen de senelerdir bu işin üzerinde düşünüyorsun eminim Bununla ilgili bir takım fikirlerin vardır. Hı -hı. Kişisel fikirlerini merak ediyorum ben seni. Evet, evet. Ne yapabiliriz yani nasıl koruyacağız biz bunları? Bir yolu var mı yoksa... Evet, aslında kent içinde her biri e, çok güzel estetik objeler. E, ancak çoğunlukla bunlar e, cephe çeşmeleri şeklinde karşımıza hmm. çıkıyorlar. Ve e, yani bir metre karesi olmadığı için, belli bir alan çok kaplamadıkları için e, bir rant değeri de olmuyor. Yani çok şimdi söylüyorsun. E, bir medrese, bir Sibyan mektebi hatta bir sebil bile farklı... ...işlevlerle işlevlendirilip e, yaşamasına e, önerik olunabiliyor. Ama hmm. e, çeşmeler hele bir de suları akmaz olunca... Evet, aynen. E, ...yani kaderine terk ediliyorlar. E, geçmişte yani bunu sen daha iyi bir desin aslında... E, hani, hmm, ...Tarlı evet. Çeşmelerinin korunması için çalışmalar olmuş. Evet, ister, ben onu birazcık anlatayım. Hmm. E, şimdi... Tarihi İstanbul çeşmeleri kurtarılmadılığıdır kampanyasını analım burada 1984 ve 86 yıllar arasında gerçekleştirilmiş bir proje. O dönemin Milliyet ve Güneş gazetelerinin katkılarıyla basın, kamu, belediye, özel ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle e, ve finansmanıyla tabi bir yılda 50 tarihi çeşmenin onarımı ve aynı zamanda suya bağlanması yani tekrar kullanılır hale getirilmesi için bir e, proje yapılmış. Ee, bu da zaten iki sene sürüyor dediğimiz gibi. Bu süreci mimarlarından Avniye Tansu, hepimizin açık radyo dinleyicisinin bildiği bir isim Avniye. Ee, onun e, projenin sonunda halkın katılımıyla 70'in üzerinde tarihi çeşmenin restore edildiği ne söylediğini hatırlıyorum ben. Yani 50 ile başlamışlar, 70 tane tarihi çeşme restore edilmiş ve içinden su akmış. Yani bu 80'lerde olabiliyorsa aslında belki bilemiyorum günümüzde de olabilir veya bu. Tarihi çeşmeler başka şekillerde de hani hayata kazandırılabilir. Böyle ille de su akması gerekmiyor belki ama... ...gözümüzün önünde olmaları çok önemli. Çünkü e, yani bence bu çalışma da çok kıymetli. Avniyet Ansu'nun e, başında olduğu. Aslında hani bir bu girişim tarihe önemli bir not düşmüş oluyor. Çeşmeler sadece geçmişimizi anlatmada değil aslında... ...bugünümüzü ve yarınımızı şekillendirmede de bir şekilde bize kılavuzluk ediyorlar. Hı hı. E, çünkü şunu söylüyor çeşmeler... Diyor ki susuzluğu hani doğa dostu ve ekonomik çözümlerle de e, ortadan kaldırmak mümkün diyebiliyoruz. Bu çeşmeler eğer e, hayata geçerse tekrar. Öbür türlü sadece bir süs objesi yani. E, o yüzden hani böyle her, her zaman korunmalarına gerek kalmıyor gibi Hı -hı. algılanıyor diye Hı -hı. düşünüyorum. Yani bunu da analım dedim. Evet. evet. Ee, belki bu tarihi çeşmelerin e, bazı işte su... Satan şirketler olabilir bunlar. Ee, bazı kurumlar tarafından restora, restorasyonun ardından e, bunların yine su e, dağıtılan noktalara dönüştürülmesi gibi e, aslında uygun bir işlev e, hmm. verilerek e, ve nasıl e, hani plastik Ücretsiz poşet verilerek mesela. Evet, evet, hani, kendi reklamlarını da yapmış olurlar aslında bir anlamda. Evet, evet kesinlikle. Hani nasıl, yani nasıl ücreti de verilebilir. Hani şu an artık hmm. hani plastik poşetlerde e, parayla ...satılıyorsa, evet. e, hani o suyun plastiği de parayla satılır hale gelirse, e, çeşmelerin de kurtulacağı bir e, hani proje hayata geçmiş olabilir. Bilmiyorum. Evet, tabii. Yani yeter ki bu konuyla ilgili düşünelim diye düşünüyorum ben. Hı -hı. Çünkü gözümüzün önünde değil, önünden geçiyoruz, 20 kez bir şeyin önünden geçiyoruz. Sonra bir gün bir bakıyoruz oraya, orada bir çeşme var. İstanbul böyle bir yer maalesef. Hı -hı. Yani her şey görünmez olmuş, geçmişi silen bir şehir olduğu için hı hı. E, bence tarih sokak çeşmelerini anmak çok çok önemli. Peki e, programımızın sonlarına doğru geliyoruz. Bir de senin Yapı Kredi yayınlarından çıkan çok güzel bir kitabın var. Ben henüz okumadım ama alacağım. Çok sevdiğim bir yer Yapı Kredi yayınlarının hani bu şey istiklal üzerinde bir yeri vardır ya. Evet. Oraya ben bazen gidiyorum, çocuk kitaplarını açıyorum, okuyup çıkıyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> ama çok seninkini satın alacağım, imzalattırmak istiyorum. Mimar Sinan macerası, hadi birazcık bundan bahsedelim. Evet. Nasıl ee, çıktı ortaya bu kitap fikri? Aslında bu programın başına bahsettiğim mühendislikten kopma ve işte mimarlık tarihine yönelme e, yıllarında... ...bundan yani bir 10-12 yıl kadar önce... E, ...aklımda çocuklar için bir Mimar Sinan kitabı yazmak e, düşüncesi vardı. Ama sonra... E, işte İstanbul'a gelip ben kendim işte Mimar Sinan'a daha da hayran kalıp işte Süleymaniye'de olsun, Malova Kemir'inde olsun, farklı yapılarında hani heyecanla gezdikten sonra bu heyecanımı çocuklara ve büyüklere yansıtabileceğim. bir kitap. çocuk kitabı sadece çocuklarla sınırlamamak lazım. E, kesinlikle <gülüyor> evet. e, bir kitap yazabileceğimi düşündüm. Ee, ve ortaya da Mimar Sinan macerası çıktı içinde e, biraz bilgisayar oyunları var biraz e, Mimar Sinan var biraz gerçek e, içinde yani gerçek yapılar içinde geziyor çocuklar biraz da bilgisayar oyunu içinde o yapılara gidiyorlar Tabii biraz şey modernize ettin yani biraz öyle oldu ee, öyle Hı. bir çalışma işte Evet Peki bunu e, rahatlıkla yapı kredi yayınlarından yapabiliyoruz değil mi, evet. erişebiliyoruz. Ben evet. gideceğim ve alacağım, bir dahaki görüşmemizde de onu imzalattırmak istiyorum. Şimdi programımızı bitirmeden önce konumuzla doğrudan alakalı bir duyuru da yapmış olalım. Perşembe akşamı, Perşembe akşamı dediğim 31'inde yani bu Perşembe değil... ...bundan sonraki Perşembe akşamı saat 19'da Stüdyo X'te ...Beyoğlu'nun Akmayan Çeşmelerine dair bir fotoğraf kitabı olan Zulmet Diyarı'nı e, tanıtım toplantısı olacak... Kitabı hazırlayan Açık Derginin eski ekibinden Eser Demir Tanıtım toplantısında bir konuşma olacak tabii yani bu e, biraz böyle suya erişim, çeşmeler, kentlilik bunlar üzerine konuşacağız. Bu tanıtım toplantısında Eser Epozdemir ile birlikte fotoğrafçı akademisyen Murat Germen olacak ve ben Akgün İlhan. Ee, çeşmeleri anlatacağız Suya erişim hakkımızın önündeki engelleri anlatacağız Yani bunlar üzerine konuşacağız Herkesi bekleriz 31 e, Ocak'ta Perşembe akşamı saat 19'da Sen de geleceksin değil mi Muzaffer evet, evet, ben Tamam de harika sen de geleceksin Evet çok teşekkür ediyoruz geldiğin için ben Programımız hızla aktı Su gibi aktı ve bitti <gülüyor> Çeşmelerden bahsettik çok güzel bir program Bundan sonra bir tane daha yapalım derim ben Bizden bu haftalık bu kadar Hoşçakalın